وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Salatu Vesselam'ın bu ümmeti üzerindeki hakları dersine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Dinde aşırılık ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygıda, sevgide, ona uymada aşırılık nedir bu konuyu ele alacağız inşallah. Tabi öncelikle guluv denilen aşırılık meselesini güzelce anlamamız gerekir ki aşırılık her şeyin bir sınırı vardır. O sınırın aşırı, aşılması, tecavüz edilmesi nedir? Aşırılık olarak nitelendirilir. Yani bir barajın bendini aşması veya bir durulması gereken çizgide durulmaması gibi şeyler nedir? Hep aşırılık olarak nitelendirilir. Ki bu her şeyde böyledir. Hem yemede, içmede, giymede vesaire şeylerde aşırılık olduğu gibi... Dünya işlerinde aşırılık olduğu gibi dinimizde aşırı, aşırılığa gitmek daha önce biraz sonra zikredeceğimiz ayet-i kerimelerde olduğu gibi bir milletin e, ehli kitabın helak olmasına sebep olmuştur. Aşırılık kelimesi yani el kelimesi arkadaşlar itikatta, sözde veya amelde Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını aşmaktır. Koyduğu sınırlara Tecavüz etmektir ki bu guluv kelimesi, aşırılık kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle iki yerde bu aşırılık kelimesini zikrediyor. Birinci geçtiği yer arkadaşlar Nisan suresinin 171. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle aşırıya gitmekle, aşırılıkla yani el-guluv kelimesini kullandığı yerde diyor ki ya ehlal kitab. Ve burada kitab eyline hitap ederek ey kitab la tagluu fi dinikum. Sakın ola ki dininizde aşırılığa gitmeyin. Ve la tequlu alallahi illa al Ve Allah hakkında sadece ve sadece hakkı söyleyin diyor Allah Azze ve Celle. innemel mesihü İsa ibn-i İsa ibn-i Meryem'in oğlu İsa Mesih Nedir? Resulullah'ı ancak ve ancak Allah'ın resulüdür. Ve tenmetuhu elqaha ila Meryem'e <gülüyor> ve minhu. Allah'ın Meryem'e attığı bir kelime ve ondan bir ruhtur. Feaminu billahi ve Allah'a ve resullerine iman edin ve la tequlu Üçün biri demeyin. İntehu khair <gülüyor> bu söylemi bitirin sizin için daha hayırlıdır. İnmallahu ilahu wāhid muhakkak ki Allah bir tek olan ilahdır. Subḥanhu anyakonelahu Allah'ın bir çocuğunun olması olacak bir şey değildir. Allah bundan münezzehtir, beridir. Lahu maafil semawati wa maafil ard göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır ve kefe billahi vekil olarak Allah yeter diyor Subhanahu ve Taala. İkinci geçtiği yer aşırılıkla alakalı kardeşler. Maide suresinin 77. ayeti i kerimesinde Allah azze ve celle buyuruyor ki kul ya ehlel kitap ey Muhammed Ali sallallahu aleyhi de ki ey kitap ehli la taghlu fi dinikum gayra'l hak. Sakın ola ki hak olmaksızın dininizde aşırılığa gitmeyin ve la tettebiu ehwa qawmin sakın ola ki o kavmin hevalarına arzularına uymayın öyle bir kavim ki kad dallu min qablu ve adlû kesîran ve dallû an onlar daha önce hem sapmışlar hem de başkalarını saptırmışlar ve doğru yoldan da ayrılmışlardır buyuruyor Allah azze ve celle Birincisi Nisa suresi 171. ayet-i kerime, ikincisi Maide suresi 77. ayet-i kerimesinde. Burada Allah azze ve celle kitap ehli olarak isimlendirdiği kimseleri dinlerinde aşırıya gitmeleri sebebiyle hak yoldan ayrıldıklarını bildiriyor Allah azze ve celle. Ki İbn Celir et-Taberi rahimehullah bu ayetlerin tefsiri ile alakalı diyor ki Allah azze ve celle ya ehlil kitabi derken burada e, Hristiyanlardan İncil ehlini kendilerine İncil verilenleri kastediyor. La teglü fî dinikum sakın dininizde aşırılaya gitmeyin yani Allah Azze ve Celle'nin sizin için hak kıldığı dinde hakkı aşmayın, haddi aşmayın demek istiyor Allah Azze ve Celle ve sakın ola ki İsa Aleyhisselam hakkında Hak'tan başka bir şey söylemeyin. Yani İsa'nın Allah Azze ve Celle'nin oğlu olduğunu ne yapmayın? Söylemeyin. Çünkü Allah bir çocuk edinmemiştir. Evet yani böyleyken ne İsa aleyhisselam ne de bir başkası asla ve asla Allah'ın bir çocuğu ne yapamaz? Olamaz çünkü Allah bir çocuk edinmemiştir. ولا تقولوا على الله إلا الحق Allah'a Allah'a karşı hak sözden başkasını söylemeyin. Demek ki kardeşlerim kulup dediğimiz aşırılık kelimesi kişinin durması gereken o hadde, o çizgide durmaması manasına geliyor. Ve Maide suresinde geçen ikinci ayeti kerimimizi kerimemizin tefsiriyle alakalı da İbn Celil et taberi diyor ki bu kitap Allah Azze ve Celle'dendir ki bu Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Hristiyanlardan aşırı giden kimselere de ki yani İsa aleyhisselam hakkında aşırıya gidenler. Ya ehlel kitab yani ey kendilerine incil verilen kimseler. La teglu fi dinikum sakın ola ki ne yapmayın? Ee, İsa aleyhisselam hakkında size söylenenin dışında söz söylemeyin. Sakın ola ki haddi aşmayın ve hak olan bir sözü batıla çevirip de Allah ve onun oğlu Mesih İsa sakın demeyin. Fakat ne deyin? Kulu Abdullah ve kelemetuhu el kaha ila Maria. Bu Allah'ın Meryem'e attığı bir kelimedir. O Allah'ın kuludur ve Allah'tan bir ruhtur deyin diyor. وَلَا تَتَّبِيُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ Min مِنْ قَبْلُوا وَاَدَلُّوا كَذِيًا Sakın ola ki sizden önce sapmış ve birçok kimseyi de saptırmış olan kimselerin heva ve heveslerine, arzularına uymayın buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Ki onlar da ne yapmışlardır? Yahudilerdir. Bunlar İsa Aleyhisselam hakkındaki yalan iftirada bulunmuş ve onun annesine de ne yapmışlardır? Yalan iftirada bulunmuş Yahudilerdir. Şimdi İbni Ketir Rahimuhullah 1. Nisa suresinde geçen ayet-i kerimenin tefsiri olarak diyor ki Allah Azze ve Celle kitap ehline ki onlardan buradan kastedilen Hristiyanlardır haddi aşmalarını ve İsa Aleyhisselam hakkında haddi aşmalarını ve onun peygamberlik vasfının dışında ilahlık vasfetmelerini ne yapıyor? Allah Azze ve Celle yasaklıyor ve onlar İsa Aleyhisselamı öyle bir konuma getiriliyor ki Allah'tan başka ne yapmaya başladılar onlara ibadet Allah İsa Aleyhisselam'a ibadet etmeye. Ve ona tapmaya başladılar. Yani Allah'tan yardım ister gibi ondan yardım istemeye, tevekkül ettikleri gibi Allah'a tevekkül ettikleri gibi ona tevekkül etmeye, Allah Azze ve Celle'den yardım diledikleri gibi İsa Aleyhisselam'dan yardım dilemeye, yani onu ne yaptılar? İlah kolumuna getirdiler. Ve yine kardeşlerim bunların e, bu şeyine rağmen bununla beraber ne yaptılar? Aynı zamanda İsa Aleyhisselam'a tabi olan o hahamlarını ve e, rahiplerini de Allah'tan gayrı ne yaptılar? Amin. İlahlar edindiler. Rabler edindiler. Onların helal dediklerine helal, haram dediklerine de haram dediler. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyurdu? اتخدوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Onlar kendi hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Hristiyanlar sadece İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmekle edinmekle beraber edinmekle kalmayıp aynı zamanda ona uyan o hahamları ve rahipleri de Allah'tan başka ne yaptılar? <gülüyor> Rabler edindiler. Maide suresinin tefsirinde de e, İbriketi Rahimuhullah diyor ki sakın ola ki ee, İsa Aleyhisselam hakkında haddi aşmayın. Onun e, nübüvvet makamını yükseltip de ne yapmayın? Onu ilahlık makamına çıkartmayın. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur demeyin. Fakat İsa Aleyhisselam nedir? Allah'ın kuludur. Meryem'e attığı kelimesi ve ondan bir ruhtur değil diyor. Allah. Azze ve Celle. Dediğimiz gibi kardeşlerin e, Hristiyanlar e, sadece İsa aleyhisselam hakkında aşırıya gitmemişler. Aynı zamanda kendi rahip ve hahamları hakkında da ne yapmışlardır? Aşırıya gitmişlerdir. Onların helal dediklerine helal haram dediklerine de haram demişlerdir. Evet. Allah Azze ve Celle bu yüzden dolayı İktedu ahbarahum ve ruhbanahum erbabim min Onlar kendi hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler. Ve aynı zamanda İsa Mesih Meryem oğlu Mesih İsa'yı da ne yaptılar? rahpler Onlar ve ma'umiru illa liya'budu ilahan vahiden la ilahe illa huva. Subhanahu ve hamme Fakat onlar nehiyle emrolunmuşlardı kardeşlerim. Yalnız ve yalnız bir olan Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. La ilahe illa Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Subhanahu ve hamme Allah Onların şirk koştuklarından münezzehtir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Hristiyanlar kardeşlerim o rahip ve hahamların helal ve haram kıldıklarına ne yaptılar? Uydular, tabi oldular. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyurdu? Onlar yalnızca bir olan Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle olunmadılar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani bu ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı haram, Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı da nedir? Helaldir buyuruyor. Allah Azze ve Celle, la ilaha illallah ve subhanahu Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Yani Allah Azze ve Celle onların her türlü ortaklarından, şirklerinden ve e, e, nedir? beridir uzaktır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki, geçmişte Hristiyanlar bununla da kalmadılar kardeşlerim. Yani İsa Aleyhisselam'ı ilah edindiler. Ve onlara uyan rahipleri ve hahamları ne yaptılar? İlah edindiler onların haram dediklerine haram helal dediklerine de helal kabul ettiler. Yani yaşayanları kutsadıkları gibi onların ölümünden sonra da ne yaptılar? Onları kutsadılar. Gittiler kabirlerini ne yaptılar? Bir bayram yerine çevirdiler. Kabirlerinin etrafında tavaf ettiler ve gittiler kabirlerine Allah'tan ister gibi kabirlerinden istediler ve ne yaptılar? Gittiler onların etrafında kurban kestiler. Demek ki ve onların peygamberlerinin mescitlerini e, kabirlerini mescit haline çevirdiler. O yüzden e, İbn-i Teymiye dediği gibi bu konuda Hristiyanlar Yahudilerden daha şiddetlidir kardeşlerim. E, Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Ummu Habibe ve Ummu Selema radıyallahu anhuma Habeşistan'dan geliyorlar kardeşlerim. Ve oradaki gördükleri kilisenin e, güzelliğinden bahsediyorlar. İşte oradaki resimlerden, heykellerden bahsediyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Onlar öyle kimselerdir ki içlerinde salih bir kimse vefat ettiği zaman hemen onun kabrini, onun, e, e, kabrini ne yaparlar? Mescit haline getirirler ve sizin gördüğünüz o resimleri heykelleri yaparlar. Muhakkak ki onlar kıyamet günü Allah katında insanların en şerlileridir buyuruyor Allah Resulü <gülüyor> Aleyhisselatu Vesselam. O yüzden kardeşlerim Müslümanlardan da her kim bu şekilde kabirleri yüceltirse, tazim ederse bu konuda Hristiyanlara benzemiş olur kardeşlerim. Allah bundan bizleri e, korusun. Şimdi Hristiyanların e, sapma ve helaket e, olma sebepleri aşırıya gitmeleri e, şu üç noktada olmuştur kardeşlerim. Hristiyanlar neden saptılar? Neden aşırıya gittiler? Birincisi e, İsa aleyhisselam Allah'ın nebisi İsa aleyhisselam hakkında aşırıya gitmişler. Ve onu ne yapmışlar? İlahlık mertebesine çıkartmışlar. İkincisi de kendi rahipleri ve salih kimseleri hakkında e, helal ve haram kılma meselesini onlara vererek onları ne yapmışlardır? Allah, Allah'tan başka Rabler edilmişlerdir. Üçüncüsü de onlar rahiplik, ruhbanlık yani manastır hayatı. Yani bugün hani inzivaya çekilme diyorlar ya. Bunu da ilk ortaya çıkaranlar da Hristiyanlardır kardeşlerim. Yani bir Müslümanın işte falanca yerde inzivaya çekildi, işte insanlardan uzaklaştı, kendisini ibadete verdi diye bir e, ibadet şekli dinimizde yoktur kardeşlerim. Böyle yapanlar da tamamen bu olay e, Hristiyanlardan e, Müslümanlara geçmiştir kardeşlerim. Dinimizde ruhbanlık yani herhangi bir yere çekilip inzivaya çekilip, Allah'a ibadet etme şeyi yoktur kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sadece biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 günü itikafa çekilmiştir. Bu da bizim şeriatımızda, dinimizde vardır. Bunu yapabilen ne mutlu. Ama diğer zamanlarda işte dağın başına bir ev yapıp veya işte bazı yerlerde vardır ki bizim Aksaray'da da biliyorsun Somuncu Baba vardır böyle e, işte dağın içerisine doğru bir 5-10 metrelik bir girinti vardır işte falancanın veya Somuncu Baba'nın burada inzivaya çekildiği e, söylenir dinimizde bu yoktur kardeşler. dinimizde olan şey insanların arasında yaşamak ve ne yapmak onların eziyetlerine sabretmek ve davet yapmaktır kardeş dinimizde olan budur bu Hristiyanlıktan gelmedir inzivaya çekilme veya manastır hayatı yaşama dediğimiz olay. Ki Allah azze ve celle peki bunları neden anlatıyoruz kardeşlerim? Onların helak olma sebebini Allah azze ve celle bizlere açık diyor ki sakın sizler de onlar gibi yaparak ne yapmayın. Helak olmayın diyor Allah azze. Lakatkana fi kassosihm ibretun nevel alba. Muhakkak ki düşünen kimseler için onların kıssalarında ne vardır? İbret vardır diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden biz bu tür şeyleri yani Yahudi ve Hristiyanlar neden helak olmuş? Allah azze ve celle Yahudi ve Hristiyanlık dinini indirdiği halde neden onları tamamen o dinlerin tamamen nesketmiş ortadan kaldırmış ve son din olarak İslam'ı, Müslümanlığı ve son peygamber olarak da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı göndermiş? Bunları ne yapmamız gerekir, bilmemiz gerekir ki Hristiyanlar kardeşlerim dinin iki aslında aşırıya gitmişlerdir. Dinin iki aslını yok etmişlerdir. Birincisi tevhid, ikincisi de ittiba dediğimiz uymak, boyun eğme, ittiba etme meselesinde Yahudi, e, Hristiyanlar bu iki meselede aşırıya gitmişlerdir. Tevhid meselesini iptal etmişlerdir. İsa aleyhisselamı ilah konumuna getirmişler ve nübüvvetlikten, peygamberlik makamından ne yapmışlar? Haşa ilahlık, Allahlık konumuna getirmişler. Böylelikle ne yapmışlar? tevhidi yok etmişler. Bugün mesela insanlar tasavvufta özellikle kendi şeyhlerini neredeyse ilahlık konumuna getirmemişler mi kardeşlerim? Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor ki böylelikle birinci e, asıl dediğimiz tevhidi yok etmişler. Aşırıya gitmişler. İkinci asıl ittibayla da ne yapmışlar? Kendi rahiplerine uymuşlar, ittiba etmişler, onlara boyun eğmişler onlar neyi kabul ettiyse, neye helal dediyse helal, neye ne haram dediyse de ne yapmışlardır? Haram demişlerdir. Ve İsa aleyhisselam onlara, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş bir peygamberim. Bana Tevrat'takine gönderdi elimdizde olan Tevrat'ı tasdikleyici olarak ben size Allah'ın gönderdiği bir elçisiyim. Ben size bir müjdeleci, müjdelecisiyim. Ve ben size benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberin müjdecisiyim diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'da saf suresi 6. ayeti kerimesinde. İsa Aleyhisselam onlara benden sonra gelecek diyor bir peygamberi müjdelerim ki onun adı da nedir? Ahmet'tir diyor. Allah azze ve celle bunu haber veriyor. Evet. Ama bu ilimlerine rağmen onlar ne yaptılar? İsa aleyhisselam hakkında aşırıya gittiler ve onun annesi, konumunda, konum, annesi hakkında aşırıya gittiler. Ve Allah'tan gayrı İsa aleyhisselam ve onun annesi ne yaptılar? İlah edindiler. Yani ne yaptılar? Allah'tan ister gibi ondan istediler. Ve yine diğer peygamberleri ve salih kimseleri ne yaptılar? Allah'tan başka ilah edildiler. Onların haramlarını haram, helallerini helal kabul ettiler. Peki Allah İsa aleyhisselamın haber verdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ne yaptılar? Yalanladılar ve Tevrat'ı ne yaptılar? Bozdular. E, e, tahrif ettiler. Evet. <gülüyor> Ve onlara İsa Aleyhisselam'ın e, konumu hatırlatıldığı zaman, yani İsa Aleyhisselam, Meryem'in oğlu İsa Mesih, ancak bir peygamberdir. Kendisi gibi, daha önceki peygamberler gibi peygamberdir. Ve annesi de bir sıddıktır, sıddıkadır. O ikisi yemek yen kimselerdi hatırlatıldığı zaman yani İki, yemek yen kimselerdi yani Allah Azze ve Celle bunu buyuruyor yani ilah kabul edilen bir şeyin yemeye içmeye ihtiyacı var mıdır kardeşlerim eğer bunlar yani İsa Aleyhisselam ve annesi eğer yemek yiyen kimselerse bizim gibi demek ki bu ikisinin ilah olması nedir müstahildir olacak bir şey değildir kardeşlerim. Onlara yani Hristiyanlara bu İsa Aleyhisselam'ın ve annesinin durumu belirdirdiği zaman yani mekanı budur denildiği zaman onlar ne yaptılar? Sanki bunu çok kötü bir şeymiş gibi onlara karşı bir edepsizlikmiş gibi kabul ettiler. Sanki onun derecesini indirmekmiş gibi ne yaptılar? Kabul ettiler ve kendilerince ona tazim adına ona saygı adına ne yaptılar? Yine İsa Aleyhisselam ve annesini haşa ilahlık konumuna e, getirdiler. Evet. Ve Hristiyanlardaki bu gulub dediğimiz aşırılık kardeşlerim, insanlık tarihinde doğru dinden, ee, insanların inhiraf etmesine, ayaklarının sapmasına ve şirkte vuku bulmalarına sebep olan ilk hareket bu dindeki aşırılıktır kardeşler. Ve Taberi İkrimeden rivayetinde diyor ki Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasındaki vakit tam 10 asırdır yani 1000 yıldır ve onların hepsi de ne yapmışlardır? İslam üzereydi, üzereydiler. Yani şirk Adem Aleyhisselam'dan tah Aleyhisselam'a kadar ne yapmamıştı? Vuku bulmamıştı. Ve şirkin ilk vuku bulması da Muh Aleyhisselam zamanında olmuştur ki bunun sebebi de o kimselerin salih kimseler hakkında aşırıya gitmeleri olmuştur. Evet. Ve Allah Azze ve Celle وَدَّنْ ve سُوَعًا وَلَا يَغُثْ وَلَا يَعُقْ Kardeşler, ved, süvağ Yusuf ve Yaqub, İbn Abbas rahim, e, radıyallahu anhu diyor ki bunlar Nuh aleyhisselam zamanında yaşayan salih kimselerin isimleridir diyor. Bu dört isim. Allah azze ve celle Kur'an'da zikrediyor. Bunlar kavimleri içerisindeki çok yaşayan salih kimselerdi, iyi kimselerdi. Ama bunlar ne zaman vefat ettiler? Şeytan geldi ve onlara ne yaptı? Vesvese verdi. Dedi ki gelin o kimseleri hatırlamak için onların resimlerini, heykellerini yapın ve meclislerinize oturduğunuz, toplum oturduğunuz yerlere ne yapın? Onları asın ki onları gördüğünüz zaman salih kimseleri hatırlayın ve ibadetinize devam edin. O, insanlar, o kimseler bunu yaptılar. Ama ne zaman ki o topluluk helak oldu yani ölüp gitti, ondan sonraki gelen kimseler bunun sebebini unuttular ve Allah Azze ve Celle Şirk koşmaya başladılar. Yani Allah'a dua eder gibi o kimselere dua etmeye başladılar. Ölmüş kimselere. Allah'a sığınır gibi onlara sığındılar. Allah'tan ister gibi onlara, onlardan istediler. Allah'a tevekkül eder gibi ne yaptılar? O kimselere tevekkül ettiler. Ve artık o kimseler, ölmüş salih kimseler Allah'tan başka tapılan kimseler haline geldi ki bu da salih kimseler hakkındaki aşırılıktan meydana gelmiştir kardeşlerim. Demek ki putlara tapmanın ilk sebebi kardeşlerim bunları o kimseleri insanlık vasfından ne yapmaları aşırıya gidip ilahlık mertebesine çıkartmaları olmuştur Ve böylelikle de onlar hem tevhidi bozmuşlar hem de ittibayı uyulması gereken kimseyi ne yapmışlardır? Ee, uymuşlardır. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dinde aşırılığı her zaman için e, ümmetine bizlere yasaklamıştır ve her zaman için bizleri uyarmıştır ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde de bizleri o kimselerin yani Yahudi ve Hristiyanların özellikle Hristiyanların dinde aşırıya giderek helak olmalarını bize kıssalar halinde anlatmış. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da buza beyan ederek bizleri bundan sakındırmıştır. Ki İbn Abbas radiyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Kesinlikle aşırılıktan kaçının çünkü sizden öncekilerin helak olmasının yok olmasının sebebi dinde aşırılığa gitmektir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu sözü söylemesinin sebebi şuydu kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam akabe günü e, e, cemreleri taşlayacağı zaman... Taş istiyor kardeşlerim ki taş atarken biliyorsunuz cemreleri taşlamada ufak taşlar kullanılır. Ki hadiste işte sapan taşı olarak nitelendirilir ki bu neredeyse muhut büyüklüğünde taşlardır. Allah Resulü Selam muhut büyüklüğünde yaklaşık olarak taşlar istiyor ve onları getirdiği zaman ellerinde şöyle e, sallayarak oynayarak işte bunlarla atın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sakın ola ki dinde aşırılığa gitmeyin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın kardeşlerim mesele çok küçük bir mesele olabilir. Yani ne yapmak? Hani halk arasında şeytan taşlamak derler ya. Aslında böyle bir şey söz yanlış bir sözdür kardeşlerim. Bura cemarat denir. Bu söze binaen bazı kimseler hacda orada sahiden şeytan olduğunu zannederek Ne yapıyorlar? Aşırıya gidiyorlar. Kimi terlik fırlatıyor, işte kimi şemsiye fırlatıyor, kimi de yerden attığı böyle kocaman kayayı taşı ne yapıyor? Fırlatıyor. Atıyor oraya. Şeytan taşlıyor ya. Halbuki kardeşlerim orada bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın da emriyle ne yapmaktır? Oralaya taş atmaktır. Haccın menasiklerinden bir tanesi, yapılması gerekenlerden bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nedir? Ufak taşlarla atın. Yani nohut büyüklüğünde veya sapın ta sapan taşı diyebileceğimiz kadar küçüklükteki taşlarla böylelikle Allah Resulü en ufak meselede bile insanların aşırıya gidebileceği yolu ne yapıyor? Tıkıyor, kapatıyor kardeşler. Yani hakikaten düşünün orada yüzlerce binlerce insan var yani koca koca taşlar attığınızı düşünün. Yani Allah göstermesin birisinin başına gelse belki de adamın ölmesine ne yapacaksınız? Sebep olacaksınız. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne yapıyor? Küçük taşlarla atılmasını emrediyor ve burada nedir? Sakın ola ki dininizde aşırıya gitmeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Evet. Yine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dan gelen rivayette buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu <gülüyor> aleyhi ve Yani dinlerinde aşırıya gidip Şiddetli olunması gereken yerde, şiddet, şiddetli olunmaması gereken yerde şiddetli olanlar, katı kaba olanlar ne yapmıştır? Helak olmuştur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> Ve yine Allah Resulü vesselam hayatında da insanları sahabesini aşırıya gitmekten, dinde aşırılıktan yasaklıyor kardeşlerim. Enes İbn-i Malik radıyallahu anlatıyor diyor ki, Üç kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geldiler ve hanımlarından Allah Resulü Vesselam'ın ibadetini sordular. Yani gece ibadetinden, yaşatmasından, yani kendilerine gizli kalan Oy. rivayette gelen rivayette ki sahabe annelerimiz de Allah Resulü Vesselam'ın işte gece namazını, orucunu vesaire anlatıyor. Ve bu üç sahabe sanki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ibadetini azımsıyorlar. Ve diyorlar ki biz Allah Resulü Vesselam nerede? Biz nerede? Allah Resulü Vesselam'ın muhakkak gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmıştır. Bu üzerine bir tanesi diyor ki üç kişiden ben diyor gece boyunca namaz kılacağım hiç uyumayacağım. Yani geceyi namazla geçireceğim. Bir diğeri de diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Her günümü oruçlu geçirip bir gün bile iftar etmeyeceğim. Ve üçüncüsü de ben de kadınlarla evlenmeyeceğim diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sözü duyduğu zaman o üçünü çağırıyor. Sizler şunu şunu söyleyen sizler misiniz diyor. Vallahi ben diyor sizin içerisinde Allah'tan en çok korkan ve en takvalınız olan benim buyuruyor Allah Resulü selam. Buna rağmen ben bazen oruç tutarım... Bazen de oruç tutmam, gecenin bir kısmında namaz kılar, bir kısmında uyurum ve kadınlarla da evlenirim. Femen ragiba an sunneti minni. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Demek ki kardeşlerim burada uyulması gereken bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam size neyi ve size neyi verdiyse alın. Sizden de neyi yasakladıysa ne yapın ondan kaçının. İşte Hristiyanların helak oldukları ikinci mesele neydi kardeşlerim? İttiba meselesi, uyma meselesi. Evet. Uyulması gereken burada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatıdır, onun sünnetidir. Allah Resulü nasıl yapmışsa siz de onu yapmak zorundasınız kardeşim. Yoksa ne yaparsınız? Helak olursunuz. Allah Resulü Aleyhisselam da kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yine Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün mescide giriyor ve mescitte iki direk arasında bir ip asılı olduğunu görüyor. Bu nedir diye sorduğunda kendisine hanımı Zeynep radıyallahu anh'ın ipi olduğunu ve kendisinin namaz kıldığını o ipe yasa, e, ipin yanında ve yorulduğu zaman ipe atılarak namazına devam ettiğini haber veriyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü Sellem derhal o ipi çözdürüyor ve e, canlı iken namazınıza devam edin, yorulduğunuz zaman da oturun buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. i̇bn Hacer Rahimullah diyor ki bu hadiste insanın gücü yettiği kadarıyla ibadet etmesi gerektiğini söylüyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam da dinde aşırılıktan her zaman ne yapıyor? Yasaklıyor kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kendi hakkında da aşırılığa gitmekten yasaklıyor ümmetini kardeşlerim. Çünkü bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı duyduğu bir tazim, bir saygı, bir hürmet var. Buna rağmen sakın ola ki ne yapmayın? Hristiyanların İsa, Meryem oğlu İsa'yı ilahlaştırdıkları gibi veya gereğinden fazla övdükleri gibi ne yapmayın? Sakın ola da beni öyle övmeyin. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam beni nasıl yani Allah'ın kitabında olduğu gibi ve Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde olduğu gibi nasıl övülmesi gerekiyorsa Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın da o şekilde övülmesi, o şekilde ne yapması? Saygı duyulması gerekiyor kardeşlerim. Evet. Fakat bugün kabre tapanlar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bu tür sıfatlarda bulunduğu zaman e, yani Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan yardım dilenmemesi veya Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a adak adanmaması veya onun evi e, etrafında kabre etrafında tavaf edilmemesi veya Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ancak gaybi bilmediği, ancak ve ancak Allah'ın bildirdiği kadarıyla bildirdiğini söylendiği zaman, onlar ne yapıyorlar? Hemen bütün bunların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güya, kadrini, kıymetini alçatmak olarak ne yapıyorlar? Görüyorlar kardeşlerim. Ki İbn-i Teymiye Rahimullah, kardeşlerim kendi zamanında bazı kimselerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım dilediklerinin, şahit olmuşlar. Ve bu konuda da ne yapmışlardır? Kitap telif etmişlerdir kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun ve o zaman ki günümüzde de mevcut Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gaybı bildiği ve başka şeylerle de ne yapmışlardır? Allah Resulü vesselama yalan iftirada bulunmuşlardır. Hatta bazıları sabah, ve Allah, sabah akşam Allah'a tesbih edin e, ayetini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmışlardır? Atıf etmişlerdir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim ümmetine karşı hayırda çok hırslıydı. Ne kadar hayır varsa hepsini öğretmiş, şer varsa hepsini öğretmiş, cehenneme getirecek bütün yolları tıkamış ve cennete gidecek bütün yollara delalet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu Amin. vesselam. Ve ümmetine karşı o kadar ki kardeşlerim Amin. özellikle tevhidi koruma adına hatta sahabeden bir tanesi ma şaallahu ve Allah ve sen dilersen sözünü kullandığı zaman hayır sadece Allah dilerse sözünü söylettirmiştir kardeşlerim. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Tevhidi koruma adına ümmetine hayırda ne kadar da hırslı olduğunu gösteriyor. Ve yine Allah'tan başkasına yemin etmeyi yasaklıyor ve onun şirk olduğunu bizlere haber veriyor kardeşlerim. Ve yine kabre karşı namaz kılmayı veya kabirleri mescitler edinmeyi veya oraları bayram yerine çevirmeyi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Bizlere yasaklıyor kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, aşırılıkla alakalı bazen ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye e, dua ediyor. Mesela ya Rabbi benim kabrimi işte ziyaret e, bir bayram yeri haline çevirme diye dua ediyor Allah Azze ve Celle'de. Bazen de ne yapıyor? Lanet ediyor. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin mescitlerini ne yaptılar? Kabirlerini mescit haline çevirdiler diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kardeşlerim dinde aşırılık, aşırıya gitme ki daha sonraki derslerde de gelecek inşallah maalesef Muhammed ümmeti içerisinde de birçok sapık fırkanın ortaya çıkmasına sebep olmuş. Bunların en başında da tekfirde aşırıya gitme olayı meydana gelmiş ki tekfircilik Olmuş, insanları tekfir etmede ne yapmışlardır? Aşırıya gitmişler ve maalesef helak olmuşlardır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da onların vasıflarını vasfetmiş ve onları nerede bulursanız öldürün emrini aleyhissalatu vesselam vermiştir. O yüzden kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şeriatında bizleri neyi emrettiyse... Onu gücümüz yettiği kadar yerine getirmek ve neyden de yasakladıysa ondan da kaçınmak bizim düsturumuz, şiarımızdır kardeşlerim. Gücümüz yettiği kadar ne yaparız? Allah'a itaati yerine getirmeye çalışır ve her türlü aşırılıktan da ne yapmak zorundayız? Geri durmak zorundayız ki geçmiş ümmetleri helak eden, geçmiş ümmetleri yok eden şey nedir? Dinlerinde aşırıya gitmektir kardeşlerim. Ve tevhidimizi korumak adına da ne yapmak zorundayız? Bu tür şeylere dikkat etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahu amin. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estaghfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alem.